Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Mesuthan Uygar Özeski. Protestolara rağmen Endonezya'nın en büyük palmiye yağı üreticilerinden olan Sinarmas, Greenpeace'in gözlemlerine göre yağmur ormanlarına zarar vermeye devam ediyor. Temmuz başından itibaren önemli ekolojik değere sahip olan yağmur ormanlarındaki faaliyetlerini sona erdireceğini belirten firmanın sözünde durmadığını Endonezya'nın Jakarta bölgesinde açıklayan Greenpeace, Temmuz başında Batı Borneo'da havadan çekilen fotoğraflarla yağmur ormanında çalışmakta olan İş makinelerini tespit etti. Hayvan Hakları Federasyonu, haytap havuzlardan okyanuslara, yunuslara özgürlük adı altında bir eylem gerçekleştirdi. Suadiye sahilinde düzenlenen eyleme Greenpeace, Doğa Derneği, Buday Derneği ve İstanbul Dalış Merkezleri Derneği gibi birçok dernek de katılırken, Lemansam gibi ünlü sanatçılar destek verdi. Amaçlarının tüm yunus parkları ve akvaryumlarının kapatılması olduğunu söyleyen hayvan hakları savunucusu Öykü Yağcı, bu akvaryum ve parkların hukuka, hayvan hakları kanunlarına ve aynı zamanda tüm uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu ifade etti. Yunus terapisi kisvesi ardına saklanarak bu canlılar üzerinde ticari kazanç sağlayan kuruluşlarının sayısı ve dolayısıyla tutsak Yunusların sayısı da her geçen gün artmaktadır denilen eylemde, Doğal yaşam ortamlarına tamamen aykırı koşullar altında tutsak edilen yunusların sağlığını yitirdiği ve ortalama yaşam sürelerinin çok daha kısa sürelere indiği ifade edildi. Karada pankartlarıyla eylem yapan hayvanseverlere Greenpeace de denizden botlarla destek oldu. Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı Karadeniz petrollerini taşıyan tankerlerin geçen yıl Marmara Denizi'ne 1,5 milyon ton balast suyu. Yani gemilerin boşken ya da bazen yük aldıktan sonra yükün ve geminin dengesini sağlamak için baş ve yan bölmelere aldıkları deniz suyu. Buna balast deniyor. Yani 15 ton balast suyunu deşarj ettiği balast sularıyla taşınan kırmızı alp türlerinin ekosistemi tehdit ettiğini açıkladı. İstanbul Boğazı'ndan 2009'da 51.422 Çanakkale'den 49.453 gemi geçti. Bu trafiğin 5'te birlik bölümünü tehlikeli kargo ve petrol taşıyan gemiler oluşturdu. Tankerlerin okyanuslardan getirdiği ve boğazlara boşalttığı deşarj suları ve zehirli atıklar nedeniyle boğazlarda yabancı balık, zehirli denizanası ve kırmızı alp türleri oluşuyor. Ve bu kırmızı alp türleri Marmara Denizi'nde toplu balık ve canlı ölümlerine neden oluyor. Türkiye'den bir de güzel haber verelim. Sincapların Doğu Toroslardaki popülasyonunun her geçen gün arttığı, gömdükleri kabuklu yiyeceklerle de yörenin bitki çeşitliliği ve coğrafi dağılımlarına olumlu katkı sağladıkları bildirildi. Çukurova Üniversitesi Botanik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atabay Düzenli, Doğu Toroslarda Mersin'in Çamlı Yayla ilçesinde yaptıkları incelemeler sırasında Sincapların kış hazırlığı için topladıktan sonra toprağa gömdüğü ceviz, meşe, palamudu, fıstık ve benzeri yiyeceklerin fidana dönüşmesiyle bitki çeşitliliği yarattığını ve bunların dağımlılım alanlarına genişlettiklerini, belirttiklerini kaydetti. Atabay düzenli Doğu Toroslar iklim ve yetişen ürün çeşitliliği nedeniyle sincaplar için en ideal yer. Akdeniz iklimine sahip bulunması, soğuk dönemler ile karlı günlerin çok kısa olması yanında, meyve çeşitliliğinin ve çam ağaçlarının çok olması, sincapların çamlı yayla ve çevresinde yaşamayı tercih etmesine yol açıyor, dedi. Karadeniz İsyandadır platformu, 10-25 Temmuz günleri arasında yaptığı Karadeniz Yaşam Yolculuğu tanıklarını yaptığı basın toplantısıyla açıkladı. 15 günde 3.360 kilometre yol aşan platform üyeleri, 17 noktaya yaptıkları ziyaretler ile ilgili bilgiler verdi. Açıklamada yaratılan ekolojik ve sosyolojik yıkımlara karşı Karadeniz halkının bir araya gelmesi gerektiğini altını çizen platform üyeleri güç birliğinin hes yıkımlarına karşı acil bir ihtiyaç olduğunu da söyledi. Karadeniz'deki derelerin korunması için güç birliği bir gerek. Kuşadası Ekosisteme Koruma ve Doğa Severler Derneği yani Ecodost Başkanı Bahattin Sürücü yaptığı yazılı açıklamada zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip olan Azap Gölü'nde ve çevresindeki tarım arazilerinden ve Menderes'ten gelen kirlilikle meydana gelen balık ölümleri ve bunun sonucunda ortaya çıkan taban kirliliği ve metan gazı oluşumuyla ekosistemin bozulduğunu belirtti. Sürücü ölen balıkları kuşlar yiyor, bunun sonucunda göldeki doğal dengenin en üst basamağını oluşturan kuşlar da ölmeye başladı. Kuşların ölmeye başlaması çok vahim bir durumu göstermektedir. Gölde şu anda ekosistem çökmüştür. Çevresinde yaşam devam ediyor. Ancak gölden su içen hayvanların göl suyundan sebzelerine, tarlalarını sulayanları neler beklediği konusunda kimsenin bir fikri yok. Azap gölüne acil dikkat çekiyoruz. Göle bu kadar azap çektirmeyin diyoruz, dedi Sayın Sürücü. Bu haberi umuyorum Çevre Bakanlığı su Stokalanlar Koruma Dairesi bir ihbar olarak alır ve gerekli çalışmalara başlar Azap Gölü'nü azaptan kurtarmak için. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesine Büyük Okyanus'ta bulunan ve 1940'lı ve 1950'li yıllarda nükleer patlama denemeleri yapılan Bikini Mercan Adası da eklendi. Birleşmiş Milletler Bilim ve Kültür Eğitim Örgütü yani UNESCO bildiğimiz tarafından yapılan açıklamada nükleer denemelerin Mercan Adası'nda ciddi derecede jeolojik ve çevresel tahribata yol açtığı Ve bu denemelerin nükleer çağın başlangıcının sembolü olduğu da ifade edildi. Yaklaşık 900 alanın dahil olduğu listeye Bikini Mercan Adası dışında 6 yer daha eklendi. Ancak siz siz olun bikininizi giyip Bikini Adası'nda denize girmeyin. Nükleersiz, yeşil ve barış dolu bir dünya için sağlıcakla kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri